Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin Ama ba'd Değerli arkadaşlar Çarşamba günleri Malumunuz üzere Şeyh Albani Rahimahullah'ın Ahkamul Cenayiz ve Bidauha adlı eserini Kıymetli kitabını Okuyoruz Ancak bu akşam bir münasebet sebebiyle bu kitabı okumayacağız. Bu münasebet, bu ilgi, bu alaka, bugünle alakalı olarak Recep ayı. Biliyorsunuz insanlar Türkiye'de ve hemen hemen dünyanın birçok e, ülkesinde, beldesinde insanlar üç aylar olarak isimlendirdiği e, bu ayların ilki olan Recep ayında sahih hadislerle sabit olmayan Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet olmayan bidatler yapmaktalar, bidatlar uydurmaktalar. Bugünlere <gülüyor> içinde olmayan, içermeyen faziletler yüklemekteler. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta Ve Rabbuke yaklukuma yaşa'u ve yakhtar <gülüyor> Rabbin dilediğini yaratır, ve seçer. allah Teala dirilmesi ile bazı şeyleri ne yapmakta? Seçmekte. Bazı şeyleri birbirinin üstüne faziletli kılmakta. Kimi zaman bunu mekanlarda görüyoruz. Topraklarda, ülkelerde, yerlerde görüyoruz. Kimi zaman da zaman dilimlerinde görüyoruz. Aylarda görüyoruz. Evet, senenin 12 ayı bulunmakta. Ancak bu 12 ayın Dört ayı var ki bu aylar Rabbimizin seçmesiyle, Rabbimizin dilemesiyle diğer aylara göre biraz daha farklı. Biz bunlara haram aylar diyoruz. Zira Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bunlardan bahsetmekte, bunları zikretmekte. İnne iddeteş şuhuri 'indallahi 12 şehr. Allah Teala şöyle buyurmakta. Allah katında ayların sayısı kaçtır? 12'dir. Fi kitabillahi yevme halakass ard. Allah Teala'nın yerleri, gökleri, yarattığı ve kitabına yazdığı ayların, sene içindeki ayların sayısı böyledir. 12 aydır. Minha arbaatun hurum. Bunlardan dördü haram aylardır. Dâliked dinul kayyim. İşte dost doğru din budur. Fala tadlimu fîhinne amfusakum. Bu aylarda ne yapmayın? Özellikle bu aylarda ve diğerlerinde de ama özellikle bu haram olan aylarda nefislerinize zulüm etmeyin diyorlar. Çünkü bu aylarda insanın günahlara girmesi, günahlar işlemesi diğer aylara oranla daha fazla. Onun hesabını verecek, acısını çekecek olduğu aylar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmakta. Inne اِنَّ اِنَّ اَزْزَمَانَ قَدْ اِسْتَدَارُ كَهَيْئَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ Diyor ki aleyhissalatü bugün diyor Allahu Teala'nın yaratmış olduğu zaman, bugün, Yerleri ve gökleri yaratmış olduğu şekline geri döndü. Ne demek bu? Bilim diyor ki yani biliyorsunuz Arap cahiliyelerin cahiliyesinde de vardı. İnsanlar savaşacaklarsa eğer haram aylarda ne yapıyorlardı? Ayları erteliyorlar. Ayların yerini değiştiriyorlar. Bu şekilde zamanla oynuyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu irade ederken bunu söylerken diyor ki bugün yani içinde bulunduğumuz bu ay allah Teala'nın yaratmış olduğu Yerleri gökleri yaratmış olduğu ayla aynı. Yani denk geldi. Döndü dolaştığı. İnsanlar oynadı ama bugün allah Teala'nın yeri yaratmış olduğu günün aynısı. Yani düzene girdi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Es senatu isna aşara minha hurum. Bir sene 12 aydır. Bunun dördü haram aylardır. Selafun <gülüyor> mutevaliyat. Diyor bu haram ayların üçü peş peşedir. Aleyhisselatü Vesselam, bu haram ayların üçü peş peşedir. Nedir onlar? Zulka'da ve zulhicce vel muharram. Zulka'da, zulhicce ve muharram ayları. Ve Recep-i Mudar, ellezî beyne Cuma'da ve Şaban, Şaban ve Cuma'da aylarının arasında olan, Mudar'a nisbet edilen, Mudar kabilesine nispet edilen Recep ayı. İşte bizler de arkadaşlar, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 4 haram ay olarak zikrettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayların hangi ay olduğunu bize beyan ettiği, Şerefli, haram olan bir ay içindeyiz. Ve insanlara baktığımız zaman iki kısmı ayrıldıklarını görüyoruz bu konuda ve bunun gibi diğer konularda da. Bir grup insan var ki aylardan Recep olmuş, Ramazan olmuş, Zülkade olmuş, Zülhicci olmuş onun için pek bir farkı yok. Allah-u Teala'nın bugünlere vermiş olduğu o faziletlerin onun katında pek bir değeri yok. Bakıyorsunuz ki hayatı bir standarda girmiş, namazı kılmıyor, Allah'a isyan ediyor. O ayın, o hilalin doğmasıyla onun hayatında pek bir etkisi yok. Bir taraftan böyle bir ne var? Haddi aşmak var. Bir grup insana da bakıyorsunuz ki bu aylarda, özellikle şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Recep ayında, bakıyorsunuz ki bunların aksine bir iyi niyet var, bir güzellik var. Allah-u Teala'ya yakınlaşmak isteniyor. Kalbi olarak ibadet talebi var, ibadet niyeti var. Ancak sünnete olan basiret olmadığı için, sünnete olan bağlılık ve ilim olmadığı için sünnette gelmemiş, zayıf ve uydurma hadislerle bir de rivayet olan amellerle bu aylarda meşgul olduklarını görüyorsunuz. Allah'ın dininde olmayan Peygamber Aleyhisselatü yapmadığı, uygulamadığı amelleri hayatlarında ne yapmaya başlıyorlar? işlemeye başlıyorlar. İki ayrı uç nokta. Ancak Selefi Salih'in yolundan giden, Ehli Sünnet yolundan giden insanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Aynı nasıl bir insan dünyada şimdi örnek vermek istersek, altın bozdurmak istediği zaman, oraya buraya fiyat soruyor, araştırıyor. Değil mi? Diyor yani bir lira daha fazla bolsa oraya gidelim, oraya bozduralım. İlim talebesi de bu şekilde. Ya insanlar Recep ile alakalı bir şeyler söylüyorlar. Şu an Recep Ay'ın içindeyiz. Yarın Perşembe Regayip gandiri deniyor. Recep ayının ilk perşembe günü gecesi böyle bir insanların rekayet namazı dedikleri bir şeyler var. Oruç, perşembe gününe e, tutulması gereken Recep ayıyla alakalı bir oruç var. Bizim de bunu araştırmamız lazım. İlim ehlinin kitaplarından, acaba ne demiş ilim ehli, alimler ne zikretmiş? Bunları araştırarak ne yapmamız lazım? Amelimizi sağlam bir dayanak üzerine, sağlam bir esas üzerine oturtmamız lazım. Biliyorsunuz, ehlü Sünnet ve cemaat, selefi salihin yolda gider insanlar ve selefi salihin, bidatlerden uzak durmuşlar, onlardan sakılmışlar ve sakındırmışlar. Bununla alakalı ümmeti sürekli uyarmışlar. Bununla alakalı birkaç nakil yaparak konuya inşallah giriş yapalım. Diyor ki, Eyu bu saktı yani Rahimahullah. da sahibu bid'at en iştihaden illa zada min çok ilginç, çok tesirli bir söz arkadaşlar. Yani bidatların içinde boğuşan, bidatların içinde gayret sarf eden insanları aslında içinde bulundukları yolun ne kadar yanlış olduğunu çok iyi açıklayan bir söz. Yani onlar ne diyorlar? Ya kardeşim regaib kandilinde işte şu şu şu vasıflarda ve keyfiyetlerde kılacağımız namazın, Allah'a yaklaşacağımız namazın ne zararı olabilir ki diyen insanlara bakın eyyubu saktyane ne diyor? Mazda de sahibi bidat <'atin> iştihaden. Bid'at sahibi, bid'atle meşgul olan kimse, o bid'atinde ne kadar çok gayretli olursa, Allah'tan da o kadar çok uzaklaşır. Yani bid'atindeki gayreti, bid'atindeki hırsı, bid'atindeki samimiyeti onu bir o kadar Allah Teala'dan ne var diyor? Uzaklaştırır, uzağa iter götürür. Aynı şekilde Hasan bin Atiyye rahimahullah diyor ki: "Ma ابتda'a kavmun bid'atan fi dinihim illa nazaa Allahu min sunnatihim mislaha." Bir kavim, bir topluluk Allah'ın dininde bir bidat ihdaz eder, bir bidat ortaya çıkarırsa Allah Teala o topluluktan o bidatin benzeri olan bir sünneti kaldırır alır. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar, birçok yerde müşahede ediyorsunuz. "Ve la yu'iduha ileyhim ila yevmil kıyameh." Diyor Hasan i̇bn Atiye ve allah Teala o sünneti o toplumdan aldığı, kaldırdı o sünneti artık o topluluğa kıyamet gününe dek bir daha geri vermez. Yani bidatlar bu kadar tehlikeli şeylerdir. Biliyorsunuz Recep ile alakalı insanların genel kanaati şudur. Recep ayında oruç Orucun ayrı bir hususiyeti vardır. Ayrı bir fazileti vardır. Bununla alakalı ilim ehlinin sözlerini nakledeceğiz. Gerçekten bu böyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi Recep ayında fazla bir şekilde oruç tutmaya teşvik, teşvik etmiş mi? Şaban ayında olduğu gibi. Böyle bir ameli olarak veyahut da kavli olarak bir rivayet var mı? Rivayetler varsa sıhhatiney. Bununla alakalı inşallah ilim ehlinden nakillerde bulunacağız. Hafız İbn Hacer Rahimahullah. Biliyorsunuz muhaddis İmam Bukhari'ye İmam Bukhari'nin yazmış olduğu Sahih adlı kitabına şerh yapmış bir alim. Yani Şafii mezhebi alimlerinden Türkiye gibi bir ülkede de muteber bir alim. Bakın o insanın bile sözlerini itibar almıyor bu topluluk, bu toplumun hocaları, bu toplumun insanları. İşlerine geldikleri zaman çok büyük alim deyip kitaplarını bereket için okuyan insanların bu gibi konularda bu alimlerin sözlerine itibar etmediklerini, kale almadıklarını görüyorsunuz. Ama bu töhmetle bizi selefileri ehli sünnet vel cemaati itham ettiklerini görüyorsunuz. Diyorlar ki siz istediğiniz zaman alimlerin sözünü alıyorsunuz, istediğiniz zaman almıyorsunuz. Halbuki bu durumun içine düşmüş olan bir zati kendileri Bakın ne diyor Hafız İbn Hacer? fi fadl fi fi minhu fi sahih alimin sözüne kadar nasıl arkadaşlar? alim <gülüyor> olayı nereden yaklaşıyor? Diyor ki Recep ayının faziletiyle alakalı. O ayda oruç tutmakla alakalı. Yani, belli günlerin, o ayın genelinde yahut da belirlenmiş belli günlerde oruç tutmakla ilgili yahut da belli bir gecede kıyam, gece namazı kılmakla, özel bir namaz kılmakla alakalı hüccet olabilecek, üzerine yaslanılarak amel edilebilecek hiçbir sahih hadis yoktur. Bunu kim diyor arkadaşlar? İbn-i Hacer diyor. Rahimallah. Diyor ki, Bu konuyla alakalı gelen, rivayet olunan, zikredilen, sarih şu geceler, Rebin şu gecesinde şöyle yapın, Rebin şu gününde şu oruç tutun manasında. Rahmetullah. Gelen rivayetler ise diyor, "Ten ila kısmen iki kısma ayrılır. Zayıfun ve mevzu'u. ya zayıftır ya da mevzu'dur. Diyor ki, İbn Hazm sözünü devam ediyor. Ve çok sabahane ilalcezmi. Biz alık, yani bu konuyla alakalı Recep ayının faziletinin olmadığı, özel bir faziletinin olmadığı, bu ayda özel bir orucun olmadığı, özel bir namazın olmadığı ile alakalı diyor. Benden önce El İman, Ebu İsmail, El Haravi ne yaptı diyor? Bu sözü söyledi. Benim gibi söyledi o da diyor. Ruvi Nahu bi isnadin sahih Biz diyor, bize diyor ondan sahih rivayetler nakli oldu. Yani biz ondan senediyle bunu ne yaptık? Rivayet aldık. O da böyle söylüyor. Ve ruvi ve كذلك ruwinahu an Onun dışında birçok alimden de bize ne olduğu bu şekilde rivayetler aktarıldı. Senediyle rivayetleri aldık. İbn Hacer'in bu konuyla alakalı yazmış olduğu müstakil bir kitabı var. Diyor ki Tebyinul Aceb fima varada fi fazl Tebyinul Aceb fima varada fi fazl Yani şaşılacak bir şey yok manasında. Recep ayının faziletlerinin Beyan edilmesi anlamında. burada yani çünkü insanlar arasında çok yayılmış. Recep dendiği zaman. Eşre acaba ben aceben. Hatta atasözü olmuş. Recep ayına gir, idrak et. Ne göreceksin? Orada birçok acayiplikler göreceksin. Şimdi öyle değil mi sokaklarda? Bakın yani iki gün önce, üç gün önce herkes normaldi. İnsanların hiçbirinin aklına pazartesi, perşembe orucu gelmiyordu. Eyyamul bit, dolunay günlerindeki oruç gelmiyordu. Ondan şimdi... İnsanlar ne yapmaya başladılar? Yarın işte göreceksiniz kandil simitleri simitler çıkacak. Camilerde toplanacaklar. Ragayip namazı denen bir namaz var. Ee, onu kılmaya çalışacaklar. Ondan sonra Perşembe yarın ee, o güne hususiyet vererek oruç tutacaklar. Bu doğru bir şey değil. Bu bidattir. Evet. Recep Ay'ı diyor ki Elimehli. Diğer aylar gibi insanın pazartesi, perşembe 10. 14'ü, 15'i gibi yahut da bir gün oruç tutup bir gün tutmayacağı gibi ee, orucun tutacağı bir aydır. Ama Recep ayına hususiyetle böyle bir oruçlamazsın yarın perşembe gününe kalkıp yahut da Recep ayının biri başladı. İnsanlar birbirine mesaj çekiyor. Diyorlar ki oruç tutmanız lazım. Tutmalıyız. Recep ayının neydi? O mesajda ilk günü oruç tutulursa şu kadar senenin günahına kefaret olur gibi ne yapılıyor? Mesajlar çekiliyor. İnsanlar ibadete teşvik ediliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi gayret var. Allah'a yakınlaşma isteği var. Ama cehalet Bunların hepsinin önüne geçmiş. Sahibini nereye götürüyor? Böyle dalalete götürüyor. Bidate götürüyor, sapıklığa götürüyor. İbn Kayyim Rahimahullah diyor ki Recep ayının orucuyla alakalı "Ve lem sallallahu aleyhi ve sellem el selasatel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 ayları peş peşe tutmamıştır diyor İbn Kayyim rahimehullah. "Kema yef'aluhu ba'dunnas" Bazı insanların bugün yaptığı gibi diyor. Bakın İbnül Kayyım kendi çağından bahsediyor. Yani bidat eski bir bidat. Ve la sâme racaben ve lestahabbe Ve Recep ayını tam olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutmamıştır. Ve orucunu da böyle özel olarak ne yapmamıştır? Tavsiye etmemiştir. Müstahap olarak görmemiştir. Bundan da anlıyoruz ki arkadaşlar Recep ayında diğer aylara üstünlük olabilecek bir faziletli amel amel olarak muayyen bir amel olarak amel yok. İbn Rıcep rahim Allah diyor ki oruçla alakalı bu ama sıya mu felam ya sıh hafi sal mı şey. Recep ayında tutulacak oruçla alakalı bakın İbn Recep de Hanbeli alimlerden bir alim, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin öğrencilerinden diyor ki Recep ayının orucuyla alakalı bunun faziletiyle alakalı hiçbir şey sabit değildir. <gülüyor> Ey insanlar bu alimlerin Sözlerini itibara alın. Yani bu, bunu söyleyen alimler... ...bu iddiada bulunuyorlarsa... ...bu konuyla alakalı, faziletiyle alakalı... ...sahih, sabit bir şey yoktur diyorlarsa... ...birden fazla alim naklettik size. Bunu atmak lazım. Göz, göz önünde bulundurmak lazım. Bunları bir kenara atarak... ...bu topluluk, bu insanlar yarın kendilerini... ...tatmin etmemesi lazım. Ama bugün bu memleketin Diyanet İçeri Başkanı bile çıkmış... ...insanların regaip kandilini kutluyor. Ya senin bugün kendi ülkende, kendi topraklarında bundan 2000-3000 yıl öncesine ait, diğer dinlere bağlı, diğer dinlere ait kiliselere duyduğun saygı kadar neye de saygı duyman lazım? Bu ümmetin alimlerinin sözlerine de saygı duyman lazım. Şöyle bir açıp araştırın ya bu insanları nereye sürüklüyorsunuz? Ondan sonra da biz insanlara bu hakikati anlattığımız zaman bu alimlerin sözlerini naklettiğimiz zaman insanlar bize ne diyor? Bu ülkenin diyaneti yok mu kardeşim? Onlar kandil kutluyorlar. Onlar bu şekilde beyanatta bulunuyorlar. Siz de 3-5 tane adam çıkmışsınız. Diyorsunuz ki böyle bir şey yok. İslam'ın gurbetini, garipliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Alimler bundan 600 yıl önce, 800 yıl önce bu konuda açıklamalarda bulunmuşlar. Vallahi Teala'nın dinini muhafaza etmesinin bir göstergesi de bu. Bugüne kadar onların sözleri gelmiş. Bakın hala çoğunluk, hala güçlü olan taraf dine bunları sokmak istese de bugün Elhamdülillah bakın gözlerimizin önünde bu alimlerin sözleri ışıl ışıl parlıyor. Yok böyle bir şey diyorlar ya. Allah'ın dininde olmayan bir şey niye yapıyorsunuz? Niye kutluyorsunuz? İbn-i Teymiye Rahimahullah da şöyle buyuruyor, şöyle diyor. Recep ayının hususi olarak oruç tutulmasıyla ilgili hadislerin çoğu, hadislerin hepsi Zayıftır. Hatta bilakis diyor mevzudur, uydurmadır. La ya'atemidu ehlul ilmi ala şeyin minha. İlim ehli bakın, yani kriter ilim ehli arkadaşlar. Yani hadisler, kitaplara yayılmış bazı uydurma hadisler, zayıf hadisler var. İlim ehli bunu almış, incelemiş, diyor ki Şeyh, Şeyhul İslam'ın Teymiye ve la ya'atemidu ehlul ilmi ala şeyin minha. İlim ehli bu konuda rivayet olunan hiçbir hadise ne yapmamaktadır? Dayanmamaktadır. itimat etmemektedir. Hatta bakın arkadaşlar diyor ki sahha anne Ömer Adnel Hattab tam Ömer Vâri radıyallahu anh insanları dövermiş. Recep ayında özel olarak oruç tutanlara vururmuş. Dermiş ki diyor ki şeyhul islam ibn-i kâne yadr-ı bu ey diyen nas. insanların ellerine vururdu yemek yemedikleri için diyor. Oruç tutanlara vururdu diyor. Niye? Ve onlara şöyle dedi, La tuşebbihuhu bir ramadan. Recep ayını neye benzetmeyin? Ramazana benzetmeyin diye insanlara diyor döverdi, insanlara vururdu Ömer radıyallahu a. Demek ki bugün olsa ne olur dedi. İnsanlar bugün kandil kutlamıyorsun. Sana göndermiş olduğu kandil mesajına cevap vermiyorsun diye inkar ediyorlar. Yani sünnetle bid'at bakın nasıl yer değişmiş. Az önce naklettik ya. Allah o toplulukların o sünneti alır diyor. Kıyamete kadar oraya geri vermez. Bakın şimdi kafamızı kaldırıp bakalım. Din diye bilinen, din diye yapılan Allah'a insanların yaklaştığını zannettikleri o kadar çok şeyler var ki sen onun dinden olmadığını bildiğin zaman bunu terk edip amel etmediğin zaman kınanıyorsun. Allah'ın beş vakit namazını terk etmiş insanın kınandığı gibi. Bir farzını terk eden insanın kınandığı gibi. Ne demek diyor ya kandil? Ne demek yokmuş kandil? Evet, yarın Perşembe günü Recep ayının ilk cuma gecesi diyorlar. Bu gecede diyorlar özel bir namaz var. Regayet namazı. 12 rekatlık bir namaz. Her rekatta Fatiha bir kere okunuyor. İnne enzellahu fi leyletil kadr. Kadir suresi kaç defa okunuyor? 3 defa okunuyor. İhlas suresi de kaç defa okunuyor? 12 defa okunuyor. Duydunuz mu böyle bir namaz? <gülüyor> Zayıf olarak duydunuz mu onu söylüyorum. Evet. Yani ne var diyor şimdi? Ne var i̇şte yani? diyor ki bu namazı kılan diyor namazı bitirdiği zaman 70 tane melek ona istiğfar eder. Denizlerin diyor köpüğü kadar günah olsa günahlar hafı olur diyor eğer bu namazı kılarsa diyor. Bakın İmam-ı Neveviyahullah ne diyor? Yani İmam-ı bunların tanıdığı, bunların bildiği, bunların kitabını, kitabını bastı, itibar ettiği bir alim. Diyor ki ama çok şiddetli konuşuyor İmam-ı Neveviyahullah. Yani ağızlarından resmen çakıp vuruyor yani. Gerçekten yani bu ifadeyle biz konuşsak, onlara bu şekilde bu namazla alakalı bir beyanat versek, açıklama yapsak, insanlar yani ayağa kalkar, ayaklanırlar. Ama İmami sözüne bakın şimdi. Diyor ki, regayet namazıyla alakalı. Hiye bidatun kabihatun munkera. Bu ne kabih, ne iğrenç, ne münker bir bidattir. Eşeddel <Sessizlik> inkar Yani inkar edilebilecek bidatlerin en çirkinlerinden bir tanesidir. Müştemile ala münkerat. içinde sadece bir tane değil diyor. Yüzlerce münker var. İçine daldığın zaman, şöyle tefekkür ederek düşündüğün zaman binlerce, yüzlerce münker var. Fe yete'ayyanu terkuha. Bu namazın diyor terk edilmesi müteayyindir. Farz olan, üzerine düşen görev budur. Bu namaz ne diyor yani? Vel-i'eradu <gülüyor> anha. Bundan yüz çevirilmesi lazım. Uzak durulması lazım ve inkarıha ala fa'iliha bunu yapan bu namazı kılan insanlar da inkarda bulunmak lazım diyorum. Dediğim mi? Arkadaşlar İmam-ı neler diyor bu namazla alakalı? İbnü'n-Nahas diyor ki ve hiye bid'atul hadis ve hiye bid'atun. Bu bir bid'attir. El-hadisü'l-varid fiha mevdu' bi'ttefaki'l-muhaddisin. Hadislerin, muhaddislerin ittifakıyla diyor bu konuyla alakalı rivayet olunan hadis nedir? Şimdi yarın bakın arkadaşlar. Hani böyle bir çağlar arası bir yolculuk yapıyoruz. Bakın İmam-ı diyoruz. İbni Teymiye diyoruz. Hepsi konuşmuş. Şöyle hızlı bir şekilde gelin 2012'ye. Yarın mesela dini gazetelere bakın. Köşelerde regaib namazının faziletiyle alakalı. Nasıl kılınması gerektiğiyle alakalı. İnsanlar yüzlerce bir gazde en az yüz bin tane basıyor, yüz bin eve giriyor. Bakın, Şeytanın oynadı oynamak oy bakın. Ve insanlar ne yapacaklar? Bu kitapları okuyacaklar. İmteyimiyah Rhammehullah ise işte bu namazla alakalı diyor bakın. Bu en masalatur rakaib fala asla leha belhiye muhdefa. Yani İbn kullandığı sözcüklerle, kullandığı cümlelerle, İmam-ı Nevevi'nin kullandığı cümlelere bakın sanki karbon kağıdıyla ikisi birbirinden bakarak yazmış aynı dille konuşuyorlar. Çünkü kriter aynı. Bidat münkerdir. dalalettir. Diyor ki bu namazın aslı yoktur. Sonradan uydurulmuştur. Ne cemaatle ne de diyor tek olarak bu namazın kılınması müstehaptır. Şimdi bu namazın dinde olmadığı zaten sabit. Yani hadisler uydurma. Öbür taraftan sahih hadislere muhalefet ediyor. Nedir o sahih hadiscek abi? Sayyadi peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? Cuma gecesini yani perşembeyi cumaya bağlayan geceyi ne yapmayın? İbadete has kılmayın. Gündüzünü de oruca has kılmayın. Hadis sahih Müslim'de. Öyle mi? Nebi aleyhissalatu vesselam nehyet. Cuma gecesinin ibadete has kılınmasını, gününün de oruca has kılınmasını. Hadis sahih Müslim'de. Yani yani şimdi bu insanlar bakın yılda 360 günü bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Recep ayı girince diyorlar ki Recep ayının Recep ayının ilk Perşembe gecesi, Cuma gecesi yani ne yapılacak? Gece namazı kılacağız. Yani bırakın haftaya has, o haftaya has kılınmasını o 360 günlük yıla has bir ibadet. Özel olarak yapılan bir ibadet. Peygamber Aleyhisselam ne ediyor bunu? Bu geceye ait, bu geceye Özel olarak yapılan ibadetlerden yasaklanıyoruz arkadaşlar. Adam oturuyor haftanın altı günü Kur'an okumaz. O gece kalkıp o gece yas okuyor? Yasin okuyor, Tebarek'e okuyor, tebarek okuyor. Cuma gecesi diye. Bidat. Peygamberin nehine yasağına ne yaptı? Düştü. Maleme. Bir insan Allah'a yaklaşmak için bayramını oluşturabilir mi? Tamam. <gülüyor> Diyor ki Şeyh Kulüsev. Vel aferul lezî zükere fîhâ kezibun mevdu'u. <gülüyor> Regaib namazıyla alakalı zikredilen eserler, hadisler nedir? Kezir. Yalandır, mevzudur, uydurmadır. Bittifakül ulema, alimlerin ittifakıyla. Tartuşi diyor ki, bakın, bu da bize bir ışık tutuyor. Kendi çayla alakalı, Kudüs'ten bize seslenen bir alim. Kudüs'ten bize bu bilgiyi, malumatı zikreden bir alim. Diyor ki, Amma salatu receb, Recep ayında bu kılınan namazla alakalı diyor, Flem تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 480. Bu namaz diyor Beytul Makdis'te Kudüs'te 480 Hicri 480. yıldan sonra kılınmaya başlandı. Bu namaz yani. Bilmiyorduk. Ondan önce Kudüs halkı böyle bir namazı bilmiyordu. O ma kunna raaynaha ve la semi'na biha Bu namaz diyor bu tarihten önce ne duyduk, ne işittik, ne de gördük. Arkadaşlar bu nasıl bilindi? Bugün insanların yaşadığı birçok dinde böyle arkadaşlar. Camilere gittiğin zaman, dergahlere gittiğin zaman. Üç gün önce olmayan şey dört gün sonra var. <gülüyor> İmam Tartuş'u da şaşırıyor. Diyor ki bu namazı Hicri 480'den önce görmedik. <gülüyor> Aynı şekilde bu hadislerin Regaib namazıyla alakalı, regaib gecesiyle alakalı, kılacak namazın uydurma olduğuyla alakalı. İbnül Cevzi bunu şey yapmış. hafız Ebu'l-Kattab Ebu Şame İbn-ül Hac, İbn-ül Recep, Ebu İsmail el-Ensari, Ebu Bekir el semani ve Ebu'l-Fadrl İbn-ül Nasir ve onun yüzlerce alim bu hadislerin uydurma olduğuna cezbetmiş. Uydurma demişler. Yani. Ebu Şame'nin çok güzel bir sözü var bu. Bu regaip namazıyla alakalı. ve Bunun üzerinden de diğer bidatlere çok güzel bir geçiş yapılabilir imamlık yapan kardeşler çok iyi dinlemesi lazım. Diyor ki Ebu Şam diyor benim imamım قال لي إنه لا يُصَلِّيهَا إِلَّا لِقُلُوبِ الْعَوَامِ عَلَيْهِ. Ebu Şam diyor ki nice imamla konuştum, nasihat ettim ya yani onlarla konuştum. İmamların diyor bana verdiği cevap ne oldu? Avamın kalbini, vatandaşın kalbini ısıtmak için ben onlara kıldırıyorum. Hani bugün de diyorlar ya bırak abi insanlar o kandilde camiye gitsinler, namaz kılsınlar. Ben onlara işte onun için gidip ders yapıyorum. O gece sohbet düzenliyorum. Mevlüt kandili, regayip kandili diye adamlara bakın hiçbir cevap. Diyor ki nice imamlarla konuştum. Birçok imamla konuştum. <gülüyor> Hepsi bana yani konuştuklarım dedi ki avamın kalbini kazanmak için <gülüyor> Erham <gülüyor> Hüseyin Bakın bugün aslında söylenen cümlelere ne kadar çok benziyor. Ya diyor ki adam kardeşim gençler şu anda dışarılarda, meyhanelerde, sokaklarda bugünlerde insanlar camilere giriyorlar bırakın oralarda koruyalım insanları bak aynı şey söylüyorlar bu alime imamlar o temas takab mesjidhi min ve diyor gördüm ki imamların çoğu yani camide kalmış bu namazı kıldırıyor. niye İmamlığın kendinden kendinden alınmaması için korkuyor fiha da duxul minhum fi salati bi gair niyetin sahiha bakın alim nasıl yaklaşıyor diyor ki bu İmamların diyor kıldığı namaz bir kere diyor niyetsiz bir namazdır. Namaz için ne gerek var? Niyet var. Şimdi sen insanlara sokakta Allah için camidi, insanların namaz kılması için değil de katlerini yumuşatmak için, katlerini ısıtmak için, makamını kaybetmemek için kılıyorsan, bu namazı kılıyorsan bir kere senin namazının niyeti bozuk. Sen namaza girmedin bile namaz niyetiyle. Ve imtihanul fukufi beynye değil lahite ale. Ve diyor Allah'ın önünde diyor namaza durmayı küçümsemektir bu. Allah-u Teala bizi beş vakit namaza çağırıyor. O davete icabet ederek gidiyoruz. Sen niye insanlarla o gün sohbet düzenliyorsun? Niye insanlarla o gün önlerine geçip bu namazı kıldırıyorsun? Senin diyor bu fiilin neye delildir? Allah'ın önünde vukuf durmanın, kıyamda durmanın, namazda durmanın küçümsediğinin bir delilidir diyor. Diyor <gülüyor> ki, وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف۪ي هَذ۪ي الْبِدْعَةِ سِوَا Şayet diyor bu bidatla ilgili olarak diyor tek şer olarak bu olsa bu bile yeterdi. Niyetin bozuk olması bile yeter diyor yani. Şimdi Birçok hocaya bakın. Özel konuştuğumuz zaman meclislerde diyorlar ki ya biz de sizin gibi düşünüyoruz. Biz de biliyoruz bu gecede bir fazilet yok ama işte insanlara orada böyle toplayalım onlar için bir Kur'an okuyalım. Ya seni o zaman her şeyden önce bu bidat bu bidatın dışında bu bidattan önce ne var? Niyetinde problem var. Yani sen orada Allah için Kur'an okumuyorsun. Çok önemli bir husus. وَكُلُّ مَنْ اَمَنَا بِهَذِهِ الصَّلَاتِ Tabi bu Şam'a bakın. Kim diyor bu namazın varlığına iman eder, inanırsa. اَوْ Ya o ki bu namazı hasen olarak, güzel olarak görürse. فَهُوَ مُتَسَبِّبُنْ فِي ذَٰلِكِ Ki bununla karşı karşıyadır. Buna sebep olmuştur. İnsanları buraya çağırmıştır. Niyetsiz namaz kılmaya. Mugrindil avvam. İnsanları diyor kandırmaktadır. Bu insanları kandırıyor. Aldatıyor diyor. Siz insanları aldatıyorsunuz. Kazibine ala Allah'ın dinine yalan söylüyorsunuz. İfadelere bakın arkadaşlar. Yani biz yüzlerce defa hafif cümleler kuruyoruz bunlarla alakalı. İnsanlar bize sorunca kandil var mı yok mu diye oradan alıyoruz buradan çeviriyoruz ki bu alimlerin sözlerini yumuşatalım da insanların şey olmasın diye demek ki bu insanlar Arapça bilse direkt bu kitapları göstersen adamlara ne yapacaklar? Öyle değil mi? Recep'a ile alakalı bir de bazı e, topluluklarda şuna inanılıyor. İsra ve Miraç olayının Recep'in kaşında olduğu söyleniyor? 27'sinde olduğu söyleniyor. İşte buna atfen, yani bidat üzerine bidat, bidat üzerine bidat. Yani bir kere İsra ve Miraç'ın 27. gecede olduğu sabit Değil. Yani İsra ve Miraç olayının Recep'in 27'sinde olduğu sabit, değil. Sabit olduğunu varsaysak, o gecede ihtifal yapmamız, o gecede kandil kutlamamız, o geceyi böyle tebriklerle kutlamamız caiz midir? Değildir. Niye değildir? Aleyhisselatü Vesselam bizatihi o olayı yaşayan insan olarak ve ondan bu olayı kulaklarıyla duyan ashabı olarak kutlamayıp tebrik etmedilerse, bizlerin haddine böyle bir geceyi kutlamak düşmez. Bunu peki çağlar boyunca söyleyen biz miyiz? Hayır. İlim ehli aynı şekilde bunu İbn-i Hacer ne diyor? An-i Bni Dih'i'den naklediyor. وَذَكَرَ بَعْضُ الْقُصَّاسِ اَنَّ الْاِسْرَاءَ كَانَ ف۪ي رَجَبٍ Diyor ki bazı masalcılar, insanlara böyle uçtu kaçtı anlatanlar, selef bunları ne yapıyordu? Kerih görüyordu, kötü görüyordu. İnsanlara böyle vaaz kürsülerinde masal anlatanlar, kıssa anlatanlar. Diyor ki bazı kıssaslar, kussaslar, insanlar hikaye anlatan, masal anlatanlar İsra ve Miraç olayının Recep ayında olduğunu zikretmişlerdir. Ve zâlike kezib. Bu diyor nedir? Keziptir, yalandır. Böyle bir şey yoktur. İbn-i Recep diyor ki Rû'ye bi la lâ yâsih anil-kâsim ibn Muhammed. Bakın didik didik etmişler ya. Hiçbir şey bırakmamışlar. Rivayet kimden gelmiş? Niye zayıf? Niye böyle? Diyor ki Kasım i̇bn Muhammed'den rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor İsra'sı Recep ayının 27. günündeydi. Ama diyor bu sahih bir isnat değildir. Sahih değil. Bu Ankara İbrahim İbrahimul harbi ve gayruhu. İbrahim harbi ve diğerleri ne yaptı? Bunu inkar etti. Buradan da diyoruz ki yani İsra ve Mirac'ın böyle bir günde olduğu sabit değildir. Sabit olduğunu varsaysak bile bugün ne yapılmaz? Kandil olarak özel bir ibadetle kutlanılmaz. Son olarak arkadaşlar son olarak bu ayda Recep ayında böyle büyük olayların olduğu, büyük olayların yaşandığı söylenir. İtikad edilir bazı tarikat kitaplarında tasavvuf kitaplarında bu yazılmaktadır. İbnü'r Recep Rahimahullah diyor ki: "Vakatu ve ennehu kana fi şehr Recep havadis uazime ve lem yesiha şey'un Diyor ki Recep ile alakalı o ayda çok böyle büyük olayların olduğu nakledilir. Ancak bununla alakalı sahih bir şey yoktur. "Feruviye enne'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ulide fi minhu." hatırlarlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ile alakalı, hangi günde doğduğuyla alakalı bir sürü ihtilaf var. Bazı alimler bunun yüze yakın olduğunu, bazı alimler bunun bine yakın olduğunu söylüyor. Yani Bugün insanların rabil in 12'sinde bizim memleketimizde Nisan'ın kaçında? 14 ile 20'sinde kutlanılan ve peygamberin doğduğu gün olarak kabul edilen o gün tek bir kabil değil yani. Onun dışında alimlerinin birçok görüş var. Mesela yine zikredilen bir görüş. Peygamber aleyhisselatü bugün yani Recep ayının ilk gününde doğduğu görüş öyle bir görüş şeyi ker demiş kitaplarda. Ve 27. günde peygamberlik görevi gönderildiği ile alakalı diyor. 25'i ile alakalı kabiller var diyor. Bir de diyor ki velayesi şeyun on zalik. Bunların hiçbiri doğru değildir. Yani sahih değildir. Sabit olmamış. Evet, bunları da öğrendikten sonra zikrettikten sonra sizlere Ebu'l-Aliye'nin bidatler hususunda, İslam'ın öğrenilmesi hususundaki sözünü zikrederek dersimizi nihayet edinelim. Diyor ki Ebu'l-Aliye, تَعَلَّمُ İslam'a, İslam'ı öğrenin. İslam'ı öğrenin. Kur'an'ı ve Sünnet'i öğrenin. فَاِذَا تَعَلَّمْتُمُوا فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ Eğer gerçekten İslam'ı öğrenirseniz, Kur'an'ı, Sünnet'i öğrenirseniz ondan yüz çevirmezsiniz zaten ona bağlanırsınız aleyküm bir sıraatıl must takayım Dost doğru yolla tutunun Ça abi diyor ki bu do doğru yola girin bu sıraat el Mustaayım el İslam nedir o dos doğru yol İslamdır. İslamdırwalaatan hari ıratıl must takayım o yoldan o dos doğru yoldan ne yapmayın yüz çevirmeyin ayrılmayın Yemininen ve şimalen sağa sola dönmeyin o yoldan ayrılmayın ne sağ sapın ne sola sapın ve alaykum bi sunneti Nebiyikum. Peygamberinizin sünnetine tutunun. Peygamberinizin sünnetine sarılın. Ve <gülüyor> iyyakum wa hadhihi'l Şu bid'atlardan, heva'dan uzak durun, sakının. İnsanların kendi nefsine göre, hevasına göre hoş gördüğü şeylerden kaçının. Elleti tulqi beyne ehliha'l a'daa ve'l Zira bu hevalar, bid'atler ne yaparlar? Ona uyan insanlar arasında bir sürü adavet, düşmanlık ve buz Meydana getirirler. Bugün de gerçekten öyle. Bakın. Bir tarikat şeyi uydurmuşlar. Zikir şeyi uydurmuşlar. Hepsi birbirine düşman. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. allah Teala bizleri sünneti yaşayan, sünnete tutunan, İslam'ı basiret üzerine yaşayan kullarından eylesin. Subhanakallahumna ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente